Evet elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme allimna bima ينfa'una ve unfina bima allamtena innaka ala kulli şey'in kadir. Kardeşlerim, geçen haftaki dersimizde kabir nimetleri ve kabir azabı ile ilgili konuyu işlemiştik. Bugün bu konuda eee İnsanların aklına gelebilecek bir takım soruları derledim, onları sizlere inşallah aktaracağım. Ee, ''Kabir azabının ölüden hafifletilmesi için kabrin üzerine yaş hurma dalı dikebilir miyiz?'' diye bir kardeşimiz soru sormuş. Bu soruya alimler alimlerden birisi şu şekilde cevap vermiş. Tabi kardeşimiz e, delil olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin azabın hafifletilmesi için kabirlerinde azap gören iki kişinin kabrin üzerine iki yaş hurma dalı koyduğunu bir hadiste işitmiştim diyor. Fakat bunun hikmetini bilememiştim. Kabir azabının ölüden hafifletilmesi için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi bir davranışta bulunmamız caiz midir? diyor. Bu alim eee Şöyle cevap veriyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Birincisi, evet zikrettiğiniz hadis doğrudur. Yani sahih hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olduğuna göre o iki kabre uğramış ve şöyle buyurmuştur. İnnehumâ layu'azzebân ve mâ yu'azzebânî min kebîr. <gülüyor> Thumme قال bela, emmâ ahaduhumâ fekâne yes'â bin nemîmâ. Ve emmâl âkâr fekâne lâ yistetirû min bevlih. قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُوْدًا رَتْبًا فَكَسَرَهُ فك, e, بِثْنَتَيْنًا ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَ مَا لَمْ يَيْبَسَى رَوَهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمًا Şüphesiz ki o ikisi azap çekiyorlar, azap görüyorlar. Çektikleri azap da büyük bir şey değildir. Kolay olan fakat ondan korunmalar nefislerine zor gelen bir şey idi. Oysa o şey büyük günah idi. Yani onlar küçük görüyorlardı ama aslında büyük şeydi, büyük günahtı. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet onlardan birisi insan arasında laf getirip götürüyordu. Diğeri ise idrar sıç sıçrantısına karşı kendisini korumuyordu. Korumazdı. Dikkat etmezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra yaş bir dalhuru e yaş bir dal isteyerek onu iki iki ayırdı. Bir parçasını birinin üzerine dikti diğer parçasını da öbürün üzerine dikti ve bu iki yaş dal bu iki dal yaş kaldığı sürece yaş kaldıkça o ikisinden azabın hafifletilmesini ümit ederim buyurdu. Bu hadis kabir azabının hafifleyebileceğine bir delildir. Fakat bu iki yaş hurma dalının bu iki kabirde yatan kimselerden azabın hafifletilmesi ile ilgisi nedir? birincisi çünkü iki yaş hurma dalı kurumadığı sürece Allah Teala'yı tesbih eder yaş dal kurumadığı sürece Allah Teala'yı tesbih eder tesbih ise ölünün üzerindeki kabir azabını hafifletir bazı alimler bu sebeplere binaen Uzak bir ihtimal de olsa kabirlerde yatanlardan azabın hafifletilmesi için insanın kabirlere gitmesinin ve kabirlerin yanında tesbihte bulunmasının sünnet olduğu hükmünü çıkarmışlar. Böyle bir hükme varmışlar. İkincisi yine bazı alimler şöyle demişlerdir. <gülüyor> Bu çok zayıf bir sebeptir. Çünkü iki hurma dalı ister yaş olsun, ister kuru olsun her halükarda Allahu Teala'yı tesbih ederler. Nitekim bunun delili gökte ve yerde ne varsa her şey Allahu Teala'yı tesbih eder. Bunun delili de Allahu Teala'nın şu emridir. İsra suresi 44. ayette Tusabbihulahu ardu min şey'in illa 7 -ka te kat gök Yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Yani Allah'ı tesbih ederler. Ona hamd ederek tesbih etmen hiçbir şey yoktur. Yeryüzünde, böyle yeryüzünde ve gökte ona hamd etmenin tesbih hamd ederek tesbih etmenin hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız, idrak etmezsiniz. Bu halimdir, çok bağışlayıcıdır. Nitekim kuru olmalarına rağmen taşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde Allah Teala'yı tesbih etmişlerdir. O halde buradaki hikmet sebep nedir? Buradaki sebep şudur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki yaş hurma dalı kurumadığı sürece o ikisinden kabir azabını hafifletmesini Allah Azze ve Celle'den ümit etmiştir. Yani kabir azabının hafifletilmesini yüz süresi pek uzun değildir. Kısadır. Bunun sebebi ise, o ikisini dünyada yapmış oldukları şeyden şiddetle sakındırmak içindir. Yani iki çirkin ameli işliyorlardı, ondan sakındırmak içindir. Çünkü o ikisini dünyada yaptıkları büyük günahlardan idi. Yani birisi kovuculuk yapıyor, nemime laf getirip götürüyor, birisi de idrar sıçrıntısına dikkat etmiyor, ondan sakınmıyor. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabir azabı gören iki kimseye ümmetini bundan şiddetle sakındırmak için onun geçici bir şefaati olduğuna delalet eden hadisin anlamına daha yakındır. Yani bu, bu fiil, bu davranış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine delalet eder dünyadayken. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli olan şefaatinden cimrilik ettiğinden dolayı değildir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyi şefaatinden olsaydı, ümmetinin hepsine genellerdi değil mi? Sadece iki kişinin kabrine dikmezdi bu çubuğu. Anlaşılıyor mu kardeşlerim? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Allah işittiriyor herkesi. Bütün kabirde olanlara, kabirlerinde olanlara. O zaman, kabirlerinde azap görenlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Bu iki yaş vurma dalını yaptığı gibi bütün kabirlere yapardı bunu. Ama ne yapmıştır? Sadece iki kişiye yapmış. Bu da o iki insanın amelleri, iki çirkin ameli, büyük ameli, büyük günahı işlediklerinden dolayı onlara bir geçici şefaat sağlamıştır Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onlardan o anlık azabı hafifletmiştir. İkincisi alim bazı alimler şöyle demişlerdir. Kabir azabının ölünün üzerinden hafifletilmesi için insanın yaş bir hurma dalını veya ağacı veya hutabana buna benzer bunun gibi bir şeyi kabirin üzerine dikmesi sünnettir. Fakat hadisten çıkarılan bu hüküm haktan çok uzaktır ve bu davranış şu sebeplerden dolayı caiz değildir. Yani bu alimlerin bu görüşü caiz görmelerine şöyle cevap veriyorlar, reddiye veriyorlar. Birincisi kabirde yatan ölünün durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterildiği gibi bize gösterilmemiştir. Allah Resulü'ne gösterilmiş. Onların durumu ona bildirilmiştir Allah Teala tarafından. Ama bize gösterilmemiştir. Bizim öyle bir bilgimiz yok. Kabirde olan bir tane Allah bize bildir bildirmemiştir. Kabirlerinde azap gören iki adamın durumunu Allah Teala ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yoluyla bildirmiştir? Vahiy yoluyla bildirmiştir. Ama bize aynı şey durum söz konusu değildir. İkincisi, şayet biz de böyle yapar ve ölünün kabrenin üzerine yaş dal veya ağaç dikersek ölüye kötülük etmiş oluruz. Çünkü ölünün azap gördüğünü zannederek onun hakkında kötü zanda bulunmuş oluruz. Adam belki cennetliktir, hiç azap görmüyordur. Ne biliyorsun? Sana birisi bildirdi mi? Yok. O zaman bu ölü hakkında suizanda bulunmaktır. Onun azap gördüğünü bilemeyiz. Belki nimetler içerisinde yaşıyordur. Belki Allah Teala bu ölüye lütufta bulunarak ölmeden önce onu bağışlamıştır. Yani öl belki insan diyebilir ya ölmeden önce çok günah işledi. Ama ölmeden ölürken veya ölmeden önce tövbe etti. Allahu Teala o bütün günahlarını affetti. Bilemezsin sen. Çünkü Allah Teala'nın rahmetinin sebepleri pek çoktur. Dolayısıyla kullarının Rabbi olan Allah Teala onu bağışlamış olabilir ki o zaman da bu kimse azabı hak etmiş olmaz. Üçüncüsü, kabir azabının ölenin üzerinden hafifletilmesi için insanın yaş bir hurma dalını veya ağacı veya buna benzer bir şey kabrin üzerine dikmesi sünnettir diye çıkarılan hüküm ilk Müslümanların izlediği yola tamamen aykırıdır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, tabiin ve tabu'ut tabiin böyle bir fiil böyle bir davranışta bulunmamışlar. Böyle bir şey yok. Nitekim görüyorsunuz. Mekke'de olsun, Medine'de olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının, tabiinin, etba'u tabiinin kabirlerinde böyle bir şey var mı? Baki kabristanında olsun, Uhud şehitliğinde olsun böyle bir şey var mı? Muhalla kabristanında, Mekke'de böyle bir şey var mı? Yok. Demek ki o insanlar bu dini bizden daha iyi biliyorlardı. Böyle bir şeyin caiz olmadığını bildiklerinden dolayı böyle bir şey tevessül etmemişlerdi. Dolayısıyla bizim de tevessül etmemiz, caiz değildir insanlar içerisinde Allah'ın dinini en güzel yaşayan kimlerdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra o insanlardı sahabeydi tabi'indi etba'ud tabi'indi çünkü en hayırlı en faziletli döneme yakın olan insanlar onlardı sahabe tabi'in ve etba'ud tabi'in biz onlardan fersah fersah uzağız Dolayısıyla onların fiillerinde, davranışlarında, sünnetinde böyle bir şey söz konusu değil. Dördüncüsü Allah Teala bize bundan daha hayırlı bir yolu göstermiştir. O da nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölüyü defnettikten sonra kabrinin başında durur ve onun için şöyle dua ederdi. Yani bizim de aynı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu davranış gibi bizim de yapmamız sünnettir. Nedir o? istagfirul yakikum, kabrinin üzerinde dururdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölü defnedildikten sonra şöyle derdi, istagfirul yakikum kardeşiniz için istiğfarda bulunun yani Allah'ın bağışlaması için Allah'a yalvarın ve <gülüyor> selu onun için sebat dileyin yani Allah onu kabirde münker ve nekir soru, sorguya çektiği zaman o soru, soruya karşı ayağını kaydırmasın, yanlış cevap verdirmesin Fakinnehuul an Şimdi o kardeşiniz, Kabir'e defnedilen kardeşiniz sorguya çekiliyor, soruluyor, münker ve nekir tarafından sorguya çekiliyor. Hadisi Tirmizi rivayet etmiş kardeşlerim, sahdi sahihtir. Kardeşinizle fatih okuyor. Öyle bir şey yok. Kabir Azabının insanlardan gizlenmesinin hikmeti nedir? Bu az önce söylediğimiz hususları İbn rahimahu Allahu Teala. E, açıklıyor. Kabir azabının insanlardan gizlenmesinin hikmeti. Bazı insanlar sorabilir. Bunu da bu soruyu da sormuş e, alimin birisine kardeşimizin. Birisi kab kabir azabı gaybi şeylerden midir? Yoksa gözle görülen şeylerden midir? Kay gaybi şeylerden olmasının hikmeti nedir diye sormuş kardeşimiz. Evet yine İbn-i teala diyor ki kabir azabı gaybi şeylerdendir. Gözle görülemeyen şeylerdendir. Şu kabirlerde yatıp da azap görmekte olan ve bizim farkında olmadığımız nice insanlar vardır. O ölüye komşu olup da nimetler içerisinde yaşayan ve kendisine cennet kapısı açılan ve farkında olmadığımız daha nice insanlar vardır. Yani bir tarafta kabirde, kabrinde azap gören, bir tarafta kabrinde nimetler içerisinde olup da cennete kendisine cennete kapı açılan nice insanlar vardır ama bunların farkında değiliz değil mi? Bilemiyoruz. Kabirlerde olan bitenleri Allah Teala'dan başka hiç kimse bilemez. Dolayısıyla kab kabir azabı gaybi şeylerdendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu vahiy olmasaydı kabir azabı hakkında hiçbir şey bilemezdik. Bunun içindir ki Yahudi bir kadın Ayşe'nin radıyallahu anh'ın yanına gelip ölünün kabrinde ka azap göreceğini haber verdiğinde Ayşe radıyallahu anh'a validemiz korkmuştu, ürkmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde bunu kendisine haber vermiş, o da bunu onaylamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu tasdik etmiştir. Fakat Allah Teala kullarından dilediği kimseye kabir azabını gösterebilir. Nitekim Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kabirlerinde azab görmekte olan o iki kişiyi göstermiştir. az önce örnek verdiğimiz hadiste. Onlardan birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği üzere kovculuk yapıyor, diğeri ise idrarından, idrarından sakınmıyordu. Peki gaybi, e, kabir azabının gaybi şeylerden sayılmasının hikmeti nedir? Evet. Birincisi Allah Teala merhamet, merhamet edicilerin en merhametlisidir. Şayet biz kabir azabını gözlerimizle görmüş olsaydık yaşantımız çekilmez bir hal alırdı. Yani insanların kabirlerinde azap gördüğünü görmüş olsaydık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi bizim için hayat çekilmez olurdu ne yapardık hayatımızı bırakır bu işle meşgul olurdu kimse ticarete gidemez veya işini yapamazdı işini gücünü bırakır bu işle meşgul olurdu dünya hayatı kendisine zehir zindan olurdu çekilmez bir hal alırdı ve çok çetin olurdu çünkü insan babasına ve kardeşine veya oğluna veya eşine Veyahut da yakın akrabasına Tanıdığına kabrinde azap çekilmekte Olduğunu gördüğü zaman ne yapar Kardeşlerim bu azabı ondan Savuşturulmazsa stres içerisinde Yaşar ve huzurlu bir Hayat yaşayamaz Hiç kimse hiç şüphesiz ki bu Allah Teala'nın bize verdiği Nimetlerden bir tanesidir Yani şayet onu göstermiş olsaydı Bize bizim için hayat çekilmez Olurdu Dolayısıyla biz Hayatımız zindan olurdu Allah Teala onu bizden gizleyerek ne yaptı? Bize bir nimette, lütufta bulundu. İkincisi, kabir azabını görmüş olsaydık, bu bu ölü için utanç verici ve aşağılayıcı bir durum olurdu. Yani göreceksin, kardeşin, amcan, baban, teyzen veya yakın bir akraban azap görüyor. Bu onun için utanç verici olur değil mi? Gelir mesela birisi görür, ya senin şu amcan, şu teyzen, şu baban, şu azap görüyorlar ya ne... Melanetler işlediler dünyada. Kim bilir ne çirkefrikler yaptılar da kabirde azap görüyorlar derler değil mi? Senin içinde bir ar olur. Utanma duygusu olur. Lan senin baban ne, iş, ne haltlar karıştı affedersin der. Ne işler işledi de baban böyle azap görüyor der. Öyle değil mi kardeşlerim? Ya baban demek ki dünyada ne şeyler çamlar devirdi de bu hale geldi diyecek. Onun için bizim için ne olur? Bir utanç vesilesi olur. allah Teala bunu gizleyerek böyle bir lütufta bulundu bize. Çünkü o ayıbı, o kusuru, o noksanlığı, o rezalet durumu Allah Teala bizden gizleyerek bize bir merhamette, lütufta bulundu. Evet. Ölüyle Rabbi Azze ve Celle arasında olan günahları biz bilmiyorken öldükten sonra Allah Teala onun azabını bize göstermiş olsaydı bu durum ölü için büyük bir utanç ve aşağılayıcı bir durum olurdu. Çünkü Allah Teala'nın kabir azabını bizden gizlemesi onun ölüye olan rahmet ve merhametindendir. Üçüncüsü, ölüyü defnetmek insana zor gelebilirdi. Eğer kabir azabını başkasından gördük, bizim ölü defn ölünün de başına aynısının gelebileceğini tahmin ederek ne yapardık? Ölüyü defnetmekten vazgeçerdik, tutardık bir tarafa atardık. Çölü atardık, suya atardık, denize atardık. Ne yapardık? Defnetmekten vazgeçerdik. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize şu hadisiyle beyan ediyor. Bakın dikkat edin kardeşlerim. İnne hâdihil ümmet tübtela fî kubûrihe. Şüphe yok ki bu ümmet kabrinde imtihan olunacak. İmtihan olunacak. Olunacaktır. Felevle entudafinu, tedafenu, leda'vtu allâhe. اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذ۪ي أَسْمَعُ مِنْ Şayet işittiğinizde birbirinizi yani ölülerinizi defnetmemenizden korkmasaydım, endişe etmeseydim şahsen işittiğim kabir azabını size de işittirmesi için Allah'a dua ederdim. Allah'a dua ederdim. ثُمَّ اَقْبَلْ عَلَيْنَا بِوَجْهِ فَقَالْ Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü bize döndü ve şöyle buyurdu. Azabil, azabil Allah'tan kabir azabı, e, cehennem azabından Allah'a sığının. Kalu billahi min azab nar. Sahabe dediler ki cehennem azabından Allah'a sığınırız. Feqalu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki kabir azabından Allah'a sığının. Kalu sahabe dediler ki nauzu billahi min azab kabr. Kabir hesabından Allah'a sığınırız. Kâle taavüzü billahi mine'l fiten mâ zahara minhâ ve mâ Görünen ve görünmeyen, açık ve gizli fitnelerden Allah'a sığının. Kâlu <gülüyor> sahabe dediler ki: Ne'ûzü billahi mine'l fiten mâ zahara minhâ ve mâ Görünen ve görünmeyen, açık açık ve gizli fitnelerden Allah'a sığınırız. Kâle taavüzü billahi min fitneted deccal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Deccal'in fitnesinden Allah'a sığının. قَالُوا نَعُوذِ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ دَجَّالِ fitnesinden sahabe Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınırız dediler. Hadisi Müslüm rivayet etmiş kardeşlerim. Ayrıca ölüyü defnetmek zor ve meşakkatli olabilir ve insanlar bunu yerine getirmeyebilirler. Ölü Azabı hak ediyorsa yerin üstünde bile olsa kendisine azap olunacaktır, azap erişecektir. Fakat bazı insanlar kabir azabının ancak ölünün defnedilmesinden sonra olacağını zannedebilirler. Dolayısıyla öldükleri zaman birbirlerini defnetmeyebilirler. Dördüncüsü, şayet kabir azabı gözle görülmüş olsaydı, kabir azabına iman etmenin bir e, iman etmenin bir meziyeti, bir ayrıcalığı, bir anlamı kalmazdı. Öyle değil mi? Çünkü gaybi bir mesele, gaybi mesele imandandır. O zaman kabir azabı görülmüş olsaydı, gözle görülen bir şey olduğundan dolayı iman etmek yani gaybi meseleden olmadığı için öyle bir ehemmiyetsiz şeyi kalmazdı. Ama bu gaybi bir mesele iman etmek kişinin imanın imanını arttırır. Şey, Evet. Şayet insanlar, defnedilen ölüler görseler ve onların feryatı ve haykırışlarını işitseler hepsi buna iman edip hiç kimse inkar etmez. Çünkü kabir azabını inkar etme küfürdür. Ama bunu gördükleri zaman hepsi iman eder. Dolayısıyla bir iman etme meziyeti, üstünlüğü ayrıcalığı kalmazdı. Çünkü azabı yakından ve sanki kendisinin başına gelmiş gibi gözleriyle görmüştür o insan. Allah-u Teala'nın hikmetleri çok büyüktür. Mümin insan gerçekten allah Teala'nın haber verdiği şeye gözüyle görüp de kesin olarak iman ettiği şeylerden daha çok iman eder. Çünkü Allah Azze ve Celle haber verdiği şeylerde en ufak bir zan ve yalan bulunmaz. Senin gözlerinle görmüş olduğun şeyde zan duyman mümkündür. Nitekim nice insan vardır ki hilalı gördüğünü zanneder oysa o hilal değildir, yıldızdır. Nice insan vardır ki ee, işte bu kuruntu ve e, bir zandır. Ee, nice insan vardır ki hilali gördüğünü zanneder. Oysa kaşlarının üzerinde görmüş olduğun şey beyaz bir kıldır diyor. Hocamız Allah razı olsun. İşte bu bir ve zandır, kuruntu ve zandır diyor. Nice insan vardır ki İbn-i İthemi rahimahullahu nice insan vardır ki hayaller görür ve bu gelen bir adamdır der. Oysa o bir hurma ağacının gölgesidir. Yani gece mesela kendisini öyle bir şey gözükebilir veya gündüz e, serap görür. Dolayısıyla onun için bir kuruntu ve zandır. Kimi insanda e, hareket etmeyen bir cinsi, cismi görür, hareket ediyor zanneder. Oysa o cisim hareket etmiyordur. Allah Teala bizi ve sizi bu din üzere sabit kılsın diyor. Teala. Evet. Kabir azabı, kıyamet gününe kadar sürer mi diyor. Bir soru daha var kardeşlerimiz sormuş. Birisi diyor ki ben kabir e, sorgusu hakkında sormak istiyorum. İki melek insanı kabrinde sorguya çektikten sonra kıyamet gününe kadar günahlar günahkara kabrinde azab edilir mi? Yine mümin de kabrinde kıyamet gününe kadar nimetler içerisinde kalır mı? Yani hani kafir kabir azabını görecek, mümin de cennet kabri cennet bahçelerinde bir bahçeye dönüşecek. Mümin de cennet bahçelerinde o, dolaştı, o kabri kendisine cennet bahçelerine dönüştürülen o kabrinde nimetler içerisinde yaşayacak mı? Yoksa kabirdeki azap veya nimet sadece bir gün sürdükten sonra sabah olduğunda insan cansız bir ceset haline mi gelir? Yine insan kabrinde başka bir hayata geçerek kıyamet gününe kadar devam ettiğine dair bir delil var mı? Buna cevap verir misiniz diyor evet insanın yaşamak, yaşamakta olduğu hayatı üç kısma ayrılır birincisi dünya hayatıdır bu hayat ölümle sona erer ikincisi berzah hayatıdır bu da ölümden sonra başlayan ve kıyamet gününe kadar devam eden hayattır berzah hayatı berzah kelimesi Arapçada perde demek engel demek engel perde denmesi veya berzah denmesi dünyaya dönememesinden dolayı ahirete de gidememesinden dolayıdır yani arada bir perde var. Ne dünyaya dönebilir ne ahirete gidebilir. Üçüncüsü ahiret hayatıdır. Bu insanların kabirlerinden ayağa kalkarak ya cennete ki Allahu Teala'dan lütuf ve keremini isteyerek bizi cennete dahil etmesini ihsan et, e, dileriz. Lütuf ve ihsanını dileriz. Ya da cehenneme gidecekleri hayatı. Allah Teala'dan da cehennemden Cehennem'in ateşinden Allah-u Teala'ya sığınırız. dersa hayatı ister kabre, insan kabre konulmuş olsun veya konulmasın. İster yakılmış olsun, ister vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olsun. İnsanın ölümünden sonra başlayan ve yeniden dirileceği vakte kadar olan hayatıdır. Yani o kabirdeki hayatı veya ölüm hayatıdır. Bu hayata delalet eden, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde rivayet hadi hadiste geldiği üzere ölü kabre konulduktan sonra oradan ayrılıp giden ehlinin ayak seslerini işitir. Berza hayatı kabirdeki kabirdeki ölü için ya nimet ya da ateş olur. Kabir ise ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukura dönüşür. Berza hayatında nimet ya da azabın olduğuna delil Allah Teala'nın Firavun'un kavme hakkındaki şu emridir. Gafir Suresi 46. ayet. Bu ayeti kerime kabir azabının kesin delilidir. İnkar eden kafir olur. Allah korusun. Ennaru yu'radun aleyha guduvan ve aşiyye ve yevme tequmu ssaitu edkhilu ale firavuna eşeddel azab. Onlar yani Firavun ailesi kabirlerin, kabirlerinde azap olunurlar. Ve hesap gününe kadar sabah akşam Ateşe sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde yaptıkları kötü amellerine karşılık olarak Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun. Allah öyle buyuruyor. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anhü bu ayeti ayet hakkında şöyle diyor. Şüphesiz ki Firavun ailesi ile onlar gibi olan kafirlerin ruhları sabah akşam. Bakın Abdullah İbni Mesud böyle diyor. Şife, şüphesiz ki Firavun ailesi ile onlar gibi olan kafirlerin ruhları sabah akşam ateşte azap olunurlar. Ve onlara şöyle denilir. Burası sizin yurdunuzdur. Müfessir İbn Kethir rahimahullahu teala da bu konuda şöyle demiştir. Bu ayet ehl-i sünnetin kabirlerde berzah azabına dair delil olarak gösterdiği büyük bir delildir. Müfessir Kurtubi de bu konuda şöyle demiştir. Bazı, bazı alimler kabir azabının sabit olduğuna dair Allah Teala'nın şu sözünü delil olarak göstermişlerdir. Ennârı yu'radûne aleyhe gudûven ve Bu ayeti kerimeyi delil göstermişlerdir. <gülüyor> Yine tabiinden Mücahid Ekrim'e ve Muhammed bin Ka'b gibi tabiinde bu hususta hepsi aynı şekilde böyle de söylemişlerdir. Bu ayet kabir azabına delalet etmektedir demişler. Ayette ahiret gününün azabı hakkında Allah Teala'nın ayetin sonunda şöyle dediğini görmez misin demiş. demişler. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ azab Ayetin sonunu bu şekilde söylemişler. Yine Abdullah İbn-i Umar radiyallahu teala anhum aden rivat olunduğuna göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. اِذَا مَا تَأَحَدُكُمْ فَا اِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ Sizden biriniz öldüğü zaman sabah akşam cennet ve cehennemde ona ait olan oturacağı yer kendisine gösterilir. Eğer ölü cennet ehlinden ise kendisine cennet ehline ehlinin oturacağı yer gösterilir. Eğer ölü cehennem ehlinden ise kendisine cehennem ehlinin oturacağı yer gösterilir. Allah korusun. Kabirde sorulacak üç soruyu daha önce sormuştuk. allah Teala Men Rabbik, Rabbin kim? Kitabın ne? Ondan sonra e, Nebin, Peygamberin kimdir? O üç soru hususta e, hususunda Berâ ibn Azib'in uzun bir hadisi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in e, haber verdiği. Buna dair 3 e, soruyla ilgili hadi sahih hadisler pek çoktur kardeşlerim. Kabir azabının şekilleri hususunda kabir azabının şekilleri nelerdir? Birincisi, kabir azabına maruz kalan günahkar Müslüman, mümin veya kafir veya münafık veya müşrik veya gayrimüslim, herhangi bir dine mensup kimse, başına demirden bir balyozla vurulur kabirinde. Enes bin Malik'ten rüvet olunduğuna göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber veriyor. El abdu iza wudia fi kabrihi, iza wudia fi kabrihi ve go ve hatta bir kul kabrine konulduğu zaman ve insan insanlar artık terk edip gitti ashabı arkadaşları yakınları kabrine koyduktan sonra çekip gittikleri zaman onların ayak seslerini işitir giderken yani ayrılırken oradan ayrılırken onların ayak seslerini ayakkabıların seslerini işitir اَتَاهُ مَلَكَانُ مَلَكَانِ فَاَعْدَاهُ فَيَقُولَانِ اِلَهُ İki melek kendisine gelir. Onlar ayrıldıktan sonra, insanlar defnettikten sonra, kendisinden ayrıldıktan sonra iki melek gelir. Baş ucunda otururlar, ona şöyle, onu oturturlar, şöyle sorarlar. مَا kunte تَقُولُ fi هَذَا الرَّجُلُ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne derdin? Ne düşünürdün? Ne görüşün neydi? Onun hakkında inancın neydi senin? Fe yekul der ki Eşhedü en le ennehu abdullahi ve resuluhu Der ki o kimse Onun Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna Şahitlik ederim Fe yekulu Unzur ila meq'adike minennar Fe yukalü lehu Unzur ila meq'adike minennar Ona şöyle denilir Cehennemdeki oturacağın yere bak Abdellek Allahu bihi maq'adan min el Allah onun yerine cennetten başka bir yerle sana tebdil eyledi. Yani o cehennemdeki yerini cennetteki yerle tebdil eyledi. Mümin kula böyle diyor. Kalen Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem feyarahum cemii'a. O iki makamı, cehennemdeki ve cennetteki makamını ikisini de birlikte görür. O mümin kul. Emme el kafiru ve Kafir veya münafık ise şöyledir. La Yani bu soruya şöyle cevap verir. La Bilmiyorum. Kuntu ekulu meyekulu insanların İnsanların dediği gibi ben de diyordum. Yani onlar Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Diyordum. Yani içimden demiyordum. Dilimle söylüyordum. Fe la darayt ve la Yani Ne hak ve doğru olanı bildin ne de Kur'an okudun. Derler denilir. Thumme yudurabu bimit rakatin min hadîdîn darbeten beyne uzuneyh fe yasîhû sayheten men yelîhî illa thekalîn Bu söz üzerine onun e, iki kulak arasına öyle bir darbe e, şeyle balyozla vurulur ki demirden bir balyozla vurulur ki insanlar ve cinlerin haricindeki bütün varlıklar onun o şeyini, sesini, haykırışını işitir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi Buhari rivayet etmiş kardeşlerim ikincisi kabrinde ona ateşten yatak serilir üçüncüsü kabir azabının çeşitleri şekilleri ona ateşten gömlek giydirilir dördüncüsü onun için cehenneme giden bir kafa açılır beşincisi kabri ona daraltılır bir rivayette de kabri ona kemiklerine kaburgaları birbirine geçecek şekilde sıkar onu Altıncısı başına büyük bir balyozla vurulur. Az önce zikrettiğimiz gibi. Şayet onunla bir daha vurulmuş olsaydı daha da toprak olurdu diyor. Daha toprak olurdu diyor. Yedincisi ahiret günü azap bile müjdelenir. Buradaki azabın senin hafif, ahiretteki azabı cehennem ateşi göster. Bundan dolayı bundan dolayı kıyamet, kıyametin kopmamasını temenni eder. رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةِ رَبِّ لَا تُقِمِ der. aman ya Rabbi kıyameti koparma der o azap makamı gösterilince cehennemdeki makamı evet onları da kısa kısa zikredeyim ben sekizincisi yerin dibine dibine geçirilir o balyozla bir vurulduğu zaman yerin yedi kat dibine geçirilir <gülüyor> yok mirzebbe mirzebbe diye geçiyor evet, evet. Dokuzuncusu demir çengel avurtunun içinden ensesine kadar sokulur. Şuradan tabiri yerindeyse kardeşlerim hadiste geçiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Semura Cundu, e, Cundu e, Cundu bin Cundub'in Sabura'nın Semura İbine bin rivayet ettiği hadiste avurtundan e, demir kanca e, konur diyor. Kulaklarına kadar girtilir. Sağına. Sonra soluna geçer. Kıyamete kadar bu şekilde avurtları yırtılır. Bu şekilde azap edilir. Sebebi de yalan söylemesinden dolayı. Yani insan arasında yalan söylüyor, he he gülüyor. Ya şaka söylemiştim diyor. Şakayla söyledim. Ya şakayla yalan uyduranın akıbeti ahiret ahiret şey kabir azabından bir tanesi bu. Onuncusu başı taşla parçalanır. Yine o az önce ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Semra ibn-i rivayet ettiği hadiste aslında uzun hadis İnşallah gelecek hafta o hadisi okuyayım size çok dehşetli bir hadis kardeşlerim 10. Ee, başı taşla parçalanır 11. üstü dar altı geniş bir tandırın içinde ateş verilerek yakılır 12. kandan bir nehrin içinde yüzdürülür ve nehirden her çıkmak istediğinde ağzına bir taş konularak tekrar nehrin ortasına gönderilir On üçüncüsü Az kaldı. Bunu da devam edelim. Bitireyim bu konuyu inşallah. On üçüncüsü kafir için bu e, hissedilen azap ile birlikte yani kabir azabı ile birlikte aynı şekilde manevi azap da vardır. O da kabre kabrinde cennetteki makamı gösterilir. Yani kabrı Şayet iman etmiş olsaydın, işte cennetteki makamın budur diye ona gösterilir ve ona şayet Allahu Teala itaat etmiş olsaydın, burası senin olurdu denir. Böylece büyük nimetleri kaçırmış olmaktan dolayı kafirin pişmanlık ve nedameti acısı daha da artacaktır. Ah keşke pişman e, iman etseydim de bu nimetten mahrum olmasaydım diyerek onun pişmanlığı nedameti daha da artacaktır. Evet. Kabir azabını şekillerinde bu şekilde sona erdirdik. İnşallah gelecek haftaki dersimizde devam ederiz. Wa khairu dawamana. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Wassallallahu wa sallam ala nabiye muhammad wa ala alihi wa sahibi